وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وَاَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ Cenab-ı Hak bütün eşyanın isimlerini Adem e aleyhisselam öğretti. Sonra o eşyayı melaikeye göstererek dedi ki, eğer iddianızda sadık iseniz, bunların isimlerini bana söyleyiniz. Melaike dediler ki, seni her nekaisten tenzih ve bütün sıfat-ı kemaliye ile muttasıf olduğunu ikrar ederiz. Senin bize öğrettiğin ilimden başka bir ilmimiz yoktur. Her şey bilici ve her kimseye liyakatına göre ilmi irfan ihsan edici sensin. Cenabı Hak dedi ki: "Ya Adem, bunların isimlerini onlara söyle." Vakta ki Adem isimlerini onlara söyledi. Cenab-ı Hak dedi ki: "Size demedim mi? Semavat ve arzın gaybını bilirim ve sizin Adem hakkında lisanla izhar ettiğinizi ve kalben gizlediğinizi bilirim." Mukaddeme bu talim-i esma meselesi ya Hazreti Adem Aleyhisselam'ın melaikenin inkârlarına karşı mucizesi olup melekeyi inkârdan ikrara icbar etmiştir yahut melaikenin hilafetine itiraz ettikleri nev-i beşerin hilafete liyakatını melekiye kabul ettirmek için izhar ettiği bir mucizedir. Ey arkadaş, her şeyin kitab-ı mübîn'de mevcut olduğunu tasrih eden velâ rabbin velâ yâbis illâ fî kitâbin Ayeti i kerimesinin hükmüne göre Kur'an-ı Kerim zahiren ve batınen, nasen ve delaleten, remzen ve işareten her zamanda vücuda gelmiş veya gelecek her şeyi ifade ediyor. Buna binaen gerek enbiya'nın kıssa ve hikayeleri, gerek mucizeleri hakkında Kur'an-ı Kerim'in işaretatından fehmettiğime göre mucizat-ı enbiya'dan iki gaye ve hikmet takip edilmiştir. Haşiye eğer müellifin tenzilin nazmından çıkardığı letaifte şüpen varsa ben derim ki İbnül Farit kitabından tefeül ederken şübehit çıktı. Ke enne kiramel katibina tenzulu ala qalbihi vahyen bima fi Habib. Birincisi nübüvvetlerini halka tasdik ve kabul ettirmektir. İkincisi Terakkiata maddiye için lazım olan örnekleri nev-i beşere göstererek o mucizelerin benzerlerini meydana getirmek için nev-i beşeri teşvik ve teşcih etmektir. Sanki Kur'an-ı Kerim enbiya'nın kıssa ve hikayeleriyle terakkiyatın esaslarına, temellerine parmakla işaret ederek ey beşer şu gördüğün mucizeler bir takım örnek ve numunelerdir. Telahuku ku efkarınızla çalışmalarınızla şu örneklerin emsalini yapacaksınız diye ihtar etmiştir. Evet, mazi istikbalin aynesidir. İstikbalde vücuda gelecek icatlar mazide kurulan esas ve temeller üzerine bina edilir. Evet, şu terakiyatı hazıra tamamiyle dinlerden alınan işaretlerden ve cizelerden hasıl olan ilhamlar üzerine vücuda gelmişlerdir. Evet. 1. İlk saat ve sefine mucize eliyle beşere verilmiştir. 2. Kainatın ihtiva ettiği bütün nevilerin isimlerini, sıfatlarını, hassalarını beyan zımnında beşerin telahhuu ef'kari ile meydana gelen binlerce fünun sayesinde "va'alleme Adem el-esma'a kulaha" ayetiyle işaret edilen Hazreti Adem'in mucizesine mazhar olmuştur. 3. Bütün sanatların medarı olan demirin yumuşatılıp kullanılması sayesinde icat edilen bu kadar terakiyatla nev'i insan ve elenna lehul hadide ayetiyle işaret edilen Hazreti Davud'un mucizesine mazhardır. Dört, Yine telahuku etkar ile tayyare gibi icat edilen terakiyatı havaye sayesinde nev'i beşer guduha şehrun ve ravahuha şehrun Ayetiyle sürati beyan edilen Hz. Süleyman'ın mucizesine yaklaşıyor. 5. Kıraç ve kumlu yerlerden suları çıkartan santrifüj aleti, enidrib bi asaka'l-hacer ayetiyle işaret edilen Hz. Musa'nın aleyhisselam asasından ders almıştır. 6. Tecrübeler sayesinde ve telahuku efkar ile husule gelen terakkiyat tıbbiye Hazreti İsa'nın aleyhisselam mucizesinin ilhamatındandır. Hakikaten şu mucizeler ile bu terakkiyat arasında pek büyük münasebet ve muvafakat vardır. Evet, dikkat eden adam bila tereddüt o mucizeler bu terakkiyata birer mikyas ve numunelerdir diye hükmeder. Ve keza yanar kuni bardan ve selam'a ayeti kerimesinin delaletine göre Hazreti İbrahim ateşe atıldığı zaman Ateşin harareti brudete inkılap etmesi, beşerin keşfettiği yakıcı olmayan mertebe i nariye'ye örnek ve me'hazdır. 7. Lâûlâ la en râe burhâne Ayeti kerimesinin bir kable göre işaret ettiği gibi Hazreti Yusufun Aleyhisselam Kenan'da bulunan babasının timsalini görür görmez Zeliha'dan geri çekilmesi ve kervanları Mısır'dan avdet ettiğinde Hazreti Yakub'un İnni le edidu riha Yusuf'e yani ben Yusuf'un kokusunu alıyorum demesi ve bir ifritin Hazreti Süleymana gözünü açıp yumazdan evvel belkısın tahtını getiririm demesine işaret eden Ene bihi en aeti kebii kabla en yaratte ileike tarfuk ayeti kelimesi pek uzak mesafelerden celbi saut, suret vesaire gibi beşerin keşfettiği veya edeceği icadata numune ve mehzdirler. 8. Hazreti Süleyman'a kuş dilini öğrettik manasında "Ullimna mantıkat tayri" olan ayet-i kerime beşerin keşfiyatından radyo, papağan, güvercin gibi alet ve hayvanların konuşmalarına ve mühim işlerde kullanılmasına me'hazdir. Ve hakeza beşerin henüz keşfedemediği çok mucizeler vardır. İstikbalde yavaş yavaş keşfine muvaffak olur. Bu ayetin nazmında dahi emsali gibi üç vecih vardır. Birinci vecih evvelki ayetle irtibatıdır. Şöyle ki 1. insanın hilkati hakkında melaikenin itirazlarına evvelki ayette umumî fehmi kolay ikna edici bir cevap verilmiştir. Bu ayetle avam ve havası ikna eden tafsilatlı bir cevap verilmiştir. 2. Evvelki ayette beşerin hilafet meselesi tasrih edilmiştir. Bu ayette ise nev-i beşerin melekiyeye karşı gösterdiği mucize ile dava-i hilafeti ispat edilmiştir. 3. Evvelki ayette beşerin melekiyeye terecüh etmesine işaret edilmiştir. Bu ayette terecühun illetine işaret edilmiştir. 4. Beşerin arzda hilafeti i kübra'ya mazhar olmasına evvelki ayetle delalet edilmiştir. Burada ise, bütün tecelliyata mazhar bir nüshay-ı camia olarak gösterilmiştir. Bu da, ayrı ayrı istidatlara malik ve ilim ve istifadelerinin yolları çok olduğundandır. Evet beşer, zahir ve batın havas ve duygularıyla, bilhassa derinliğine nihayet olmayan vicdanıyla, kainatı ihata etmiş bir kabiliyettedir. İkinci veci, cümlelerin birbiriyle irtibatlarıdır. Şöyle ki, eme Ademmel esme e cümlesi, inni alem Malate Alemun cümlesinin mazmununu tahkik ve icmalini tafsil ve ibhamını tefsirdir. Ve keza, Cenab-ı Hakın rzında beşerin halife olması Allah'ın hükümlerini icra ve kanunlarını tatbik etmesi içindir. Bu ise tam bir ilme mütebakkıftır. Ve keza birinci ayette kelamın sevkiyatı iktizasınca şöyle bir takdir olacaktır. Ademi halk etti, tesviye etti, cesedine nefhi ruh etti, terbiye etti, sonra esma talim etti ve hilafete namzet kıldı. Sonra vakta ki Ademi melaikiye tercih etmekle rüçhan meselesinde ve hilafet istihkakında ilmi esma ile mümtaz kıldı. Makamın iktizası üzerine eşyayı melaikiye arz ve onlardan muarazayı talep etti. Sonra melaiike acizlerini hissetmekle Cenabı Hakk'ın hikmetini ikrar ettiler. Kur'an-ı Kerim buna işareten "Tüm ma'razuhum alel melaiketi fekala enbi'uni bi'asmai ha'ulai in kuntum sadikin" dedikten sonra "Kalu evvelce iblisin enaniyet ve kibrine kanarak yaptıkları istifsardan pişman olarak Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim" dediler. Sonra vakta ki istidatlarının Adem-i dolayı, melaikenin acizi zahir oldu, makamın iktizası üzerine, Adem'in iktidarının beyanı icab etti ki, muaraza tamam olsun. Bunun için, قَالَ يَا آدَمُ اَنْبِئْهُمْ بِاَسْمَائِهِمْ esmaihim hitabiyle Adem'e ferman etti. Sonra vakta ki mes'ele tebeyyün etti ve hikmetin sırrı zahir oldu. Geçen cevabı icmalinin bu tafsilata netice kılınması, makamın iktizasından olduğuna binaen, قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَكُمْ اِنِّي اَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ Yani sizin ketmettiğiniz şeyi bilirim. Şu mukavele ve mükâlemeden anlaşılıyor ki, iblisin enaniyeti, kibri, melaikeye sirayet etmiştir ve yaptıkları istifsara, bir taifenin itirazı da karışmıştır. Üçüncü vecih, cümlelerin heyet ve nükteleri. وَعَلَّمَ آدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا Yani Cenab-ı Hak, Ademî Aleyhisselam bütün kemalatın mebadisini tazammun eden Ali bir fıtratla tasvir etmiştir. Ve bütün maaliinin tohumlarına mezra olarak yüksek bir istidad ile halk etmiştir ve mevcudatı ihata eden ulvi bir vicdan ve ihatalı on duygu ile teçhiz etmiştir. Ve bu üç meziyet sayesinde bütün hakaik eşyayı öğretmeye hazırlamıştır. Sonra bütün esmayı kendisine öğretmiştir. Demek bu cümlenin evvelindeki vav, şu mukadder olan üç cümleye işarettir. Alleme", bu kelimenin ihtiyar edilmesi, ilmin uluv-u kadrine ve kadrinin yüksek derecesine, ve hilafete mihver olduğuna işarettir ve keza esmanın tevkifine yani şari tarafından bildirilmiş olduğuna remzdir zaten esma ile müsemmeyat arasında takip edilen münasebatı vaziyye bunu teyit ediyor ve keza mucizenin vasıtasız Allah'ın fiili olduğuna imadır fakat felsefeye göre harikalar ervahı harikanın fiilidir ademe hilafeti irade edilen ve Adem ismiyle tesmiye edilen kürey arzın sahibi şahs-ı İsminin tasrihi teşrif ve teşhiri içindir. El esma isim ve sıfat ve hasiyet gibi eşyayı birbirinden ayırıp temyiz ve tayin eden alamet ve nişanlardır. Yahut insanlar arasında münkasım olan lügatlardır. Arabuhum arz edilen eşya olduğu halde zamirin esmaya rücuuğundan İsmin aynı müsemma olduğuna kail olan ehli sünnetin mezhebine işarettir. Kullaha Adem'in melaikeden cihet-i imtiyazı ve melayekenin muarazadan sebep ve medarı aczi esmanın hey'eti mecmusu olduğuna işarettir. Yoksa esmanın bir kısmını, belki kısmı azamını melekler de bilirler. Summe araduhum alel melaiketi fakale enbi'uni bi esma'i ha'ulai in kuntum sadikin. Sümme, terahî ve buğdu mesafeyi ifade ettiği cihetle, şöyle bir takdire işarettir. Huve ekramu minkum ve ehakku bil hilâfe. Yani, Adem sizden daha kerim ve hilafete daha müstehak ve layıktır. Aradahum, müşterilere gösterilmek üzere kumaş toplarının açılıp arz edildiği gibi, eşyanın envağı da bastedilerek enzarı ı gösterilmiştir. Bu tabirden şöyle bir işaret çıkıyor ki mevcudat müdrik ve alimin malıdır. İlim ile alır, isimle ahzeder, suretlerinin temessülü ile temellük eder. Hum müzekker ve akıllar cemaatinden kinayedir. Burada müzekkerin müennese ve akılın gayri akıla tâlif ve teşmili ile mecazen enva ı eşyaya irca edilmiştir. Bu itibarla hum kelimesinde bir mecaz iki talip vardır bu mecaz ile o talipleri icbar eden esbab arada kelimesinin işaret ettiği üsluptur çünkü melaiikeye enva ı eşyanın arzı manevi bir resmigeçit manzarasını andırıyor malum ya resmigeçitleri yapan müzekker ve akıl insanlardır bunun için burada iki talibe ve dolayısıyla bir mecaza mecburiyet hasıl olmuştur ala arz edilenin Levh-i âlâda suretler olduğuna işarettir. Sübhaneke la ilme lenâ illâ mâ allamtenâ inneke ente'l alîmü'l hakîm ve âhiru davâ'uhum enel hamdülillâhi rabbil Haşiye: İntihabım olmayarak ihtiyarsız bir tarzda adeta umum sözlerin ve mektupların ahirlerinde şu ayet. Sübhaneke la ilme lenâ illâ mâ allamtenâ inneke ente'l alîmü'l hakîm bana söylettirilmiş. Şimdi anladım ki tefsirim de şu ayet ile hitam buluyor. Demek inşallah bütün sözler hakiki bir tefsir ve şu ayetin bahrinden birer cedveldir. En nihayet yine o denize dökülüyorlar. Şu tefsirin hitamında güya her söz manen şu ayetten başlıyor. Demek o zamandan beri 20 senedir daha şu ayeti tefsir ediyorum, bitiremedim ki tefsirin ikinci cildini yazayım. Sayit Nursi Allah'ın avnu inayetiyle ümidimin iktidarımın fevkinde şu tercümeyi iyi kötü yaptım. Noksanları çoktur, müellifçe ıslahları lazımdır. Zaten onun himmetiyle bu kadarını ancak yapabildim. Yoksa nazm-ı Kur'an'daki icazlı olan icazı kısa ve veciz olarak beyan eden bu tefsiri sönük, kör bir fikirle tercüme etmek Abdülmecid'in işi değildir yine onun fardı şefkatinden himmeti yetişti ikmaline muvaffak oldum müellifin küçük kardeşi ve nur talebesi abdülmecid